Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, al Rabbi olan Allah'a mağsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. O'nun hidayete erdiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resuludur. Bundan sonra İbnü'l-Esir'in İslam Tarihi el kamit fi't-Tarih teğmesinin 2. cildine başlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi ve ataları ile uzak dedelerinin bir kısmı hakkında bilgiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı Muhammed'dir. Kısra, Enurşivan'ın hükümdarlığından söz ederken doğumundan söz edilmişti. Onun tam adı Muhammed bin Abdullah'dır. Babası Abdullah'ın kunyesi Ebu Kusem'dir. Ebu Muhammed'de denildiği gibi kunyesi Ebu Ahmet'dir diyenler de vardır. Abdülmutalib'in oğludur. Abdullah kardeşlerinin en küçüğüydi. Abdullah, Ebu, Ebu Talib ki, Adı Abdümenaftır, Ez-Zubeyr, Abdülkabe, Hatike, Umeyme, Berre hep Abdülmütalib'in çocukları olup bunların anneleri Fatıma bint Amr bin Ayiz bin İmran bin Mahsum bin Yakaza idi. Abdülmütalib zemzem kuyusunu kazmak isteyip Kureyş'ten ileride açıklayacağımız gibi zorluklarla karşılaşınca şöyle bir adakta bulunmuştu. 10 tane oğlu olup bunlar... Kendisini Kureyş'e karşı koruyacak bir yaşa gelecek olurlarsa onlar arasında bir tanesini Kabe'de Allah için kesecekti. On tane çocuğu olup onların kendisini koruyacak bir duruma geldiklerini görünce vaktiyle yapmış olduğu adaktan onları haberdar etti. Onlar da kendisine itaat göstererek ne yapalım diye sorunca onlara sizden her biriniz bir ok alıp üzerine adını yazsın dedi. Tozukları denil, denileni yapıp okları babalarına getirdiler ve Çabe'nin içerisine Hubelin bulunduğu yere girdiler. Hübel onların en büyük putlarıydı. Bu put, Çabe'ye hediye edilen şeylerin toplandığı bir kuyunun başında bulunuyordu. Hübel'in yanında yedi ayrı ok bulunurdu. Bunların her birisi üzerinde ayrı bir şey yazılı olup bir tanesinin üzerinde de akıl yazılıydı. Diyeti kiminin? ödeyeceği konusunda aralarında anlaşmazlık çıkacak olursa bu okun yedisini de kullanırlardı. Birisi üzerinde evet yazılıydı. Bir işi yapmak istediklerinde şayet evet çıkacak olursa o işi yaparlardı. Bir başkasında hayır yazılıydı. Bir işi yapmak ya da terk etmek istediklerinde bu okları çe çekerlerdi. Hayır çıkacak olursa o işi yapmazlardı. Bir başkasına sizdendir öbüründe size katılmıştır bir öteçisinde ise sizden değildir yazlıydı bir başka okta da sular yazıyordu su aramak amazıyla toprak kazmak istediklerinde aralarında bu okta bulunduğu halde okları seçerler. çıkan oka göre hareket ederlerdi bir çocuğu sünnet etmek bir kızını çaklamak bir ölüyü gömmek istedikleri zaman ya da aralarından birisinin nesebi hakkında şüpheye düşecek olurlarsa yanlarında yüz hem ve bir deve alıp Hübel putunun yanına giderler. Bunu okları çekmekle görevli olan çiye verirler. Sonra da yanlarında getirmiş oldukları çiğyi artık her ne amazla getirmişlerse yaklaştırarak şöyle derlerdi. Ey tanrımız bu filan oğlu filandır biz onun için şunu şunu istiyoruz bu konuda gelsek neyse bize açıksa belirt. Sonra da bu iş için görevli olan kimseye tek derler, o da okları seçerdi. Eğer sizdendir yazılı ok tıkacak olursa, o kişi onlardan birisi gibi şerefli ve asil olurdu. Üzerinde sizden değildir yazılı ok çıkarsa anlaşmalı birisi olarak kabul edilirdi. Şayet üzerinde, size katılmıştır ifadesi yazılı olan ok kazak olursa, artık bu kimse ne onların soyundan kabul edilir, ne Anlaşmalı biri olabilirdi. Eğer yapacakları işlerle ilgili olarak bunların dışında bir işe çıkacak olursa, evet yazlı ok çıkarsa o işi yaparlar, hayır çıkarsa bu işi o yıl gelecek yıla ertelerlerdi ve bir daha gelirlerdi. Onlar böylelikle işlerini oklardan çıkan şeye göre ayarlıyorlardı. Abdülmutalib okların seçimiyle görevli olan kimseye benim bu çocuklarımla ilgili olarak şu oklarını çekiver diyerek yapmış olduğu adağı ona haber verdi. Abdullah kardeşlerinin en küçüğü ve babasının en çok sevdiği çocuğu idi. Görevli okları çekme işine başlayınca Abdülmutalip Allah'a dua etmeye başladı. Görevli ok çekti ve Abdullah çıktı. Bunun üzerine Abdülmutalip Abdullah'ın elinden tutup onunla İsaf ve Naile'nin bulunduğu yere doğru irallemeye koyuldu. Bütün kurbanlıklarını bu iki putun yanında keserlerdi. Kureyşliler söhbet meclislerinden dağılıp ona ne yapmak istiyorsun diye sorunca o bunu kesmek istiyorum dedi. Kureyşlilerle diğer çocukları hep bir ağızdan Allah'ı yemin ederiz bu konuda sana çıkar bir yol gösterilmedikse sen onu kesmeyeceksin. Çünkü eğer böyle bir şey yapacak olursan aramızdan çocuğunu kesmeye kalkışanlar türeyip gideceklerdir. Müğire bin Abdullah bin Amr bin Mahzum ona Allah'a yemin ederim bu konuda sana bir çıkar yol gösterilmedikçe sen de onu kesmeyeceksin. İsterse onu bu ölümden kurtarman, tüm mallarımızı feda etmemizi gerektirsin derken diğer taraftan Kureyşlerle çocukları şöyle diyorlardı. Yapma şunu, Hizir'de bulunan bir çahine var, onun yanına git, ona durumu sor. Sana onu kes diyecek olursa kesersin, senin için de onun için. Bir çıkar yol gösterirse kabul edersin. Kadının yanına gitmek üzere çıktılar. Kadın o sırada Hayber'de bulunuyordu. Abdülmutalib ona durumunu anlattı. Kadın ona, ''Büyün gidin, bana haber veren zinnim gelecek, ona durumu soracağım.'' demesi üzerine yanından ayrılıp ertesi gün bir daha geldiler. Kadın onlara, ''Evet, bana haber gelmiş bulunuyor, sizde diyet ne kadardı?'' diye sorunca, onlar, ''On deve'' dediler. Gerçekten de öyleydi.'' Bu sefer kadın onlara şöyle dedi. Memleketinize dönün ve bir tarafa on defe koyarak develerle adamınız arasında kura seçin. Eğer kura adamınıza çıkarsa o zaman Rabbinizi razı edinceye kadar onar onar develerin sayısını artırın. Develere çıkacak olursa o develeri kesin. O zaman Rabbiniz de razı olmuş olur, adamınız da kurtulmuş olur.'' Bunun üzerine derhametçiye geri döndüler. Bunu uygulamaya koyuldukları zaman Abdülmuttalib Allah'a dua etmeye başladı. Sonra da bir tarafta Abdullah'ı, öbür tarafta da on deveyi koyup ok seçmeye başladılar. Ok, Abdullah'ın aleyhine çıkınca develerin sayısını 10 daha artırdılar. Fakat o oklar yine Abdullah'ın aleyhine çıktı. Onlar durmadan develerin sayısını artırıyor fakat oklar da hep Abdullah'ın aleyhine çıkıyordu. Sonunda develerin sayısı yüzü buldu. Bu sefer yine çektiler. Bu kere oklar develerin tarafına çıktı. Hazır olanlar, ''Ey Abdülmutalib! Artık Rabbin razı olmuş bulunuyor.'' dedilerse de, Abdülmutalib, ''Allah'a yemin ederim ki üç defa daha ok seçilmedikçe kabul etmeyeceğim.'' dedi. Üç kere daha ok seçimi yapıldı ve üçüncüde de develer tarafına çıktı. Bunun üzerine develer kesildi ve oldukları gibi bırakıldı. Onlara yaklaşmak isteyen hiçbir kimse insan ya da yırtıcı bir hayvan olsun al konulmadı. Abdullah bin Abdulmuttalib'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi ve kızı Amine ile evlendirilmesine gelince Abdulmuttalib develeri kesme işini bitirince oğlunu elinden tutup yolda ilerlemeye başladılar. Yolda varak bin Nevfer'in kız kardeşi Nefer bin Esed'in kızı olan Um Kattala rast geldiler. Beytin yanında bulunuyordu. Onu görüp yüzüne dikkatle bakınca şunları söyledi. ''Ey Abdullah nereye gidiyorsun?'' Abdullah ''Babamla beraberim'' deyince kadın ''Baban seni kurtarmak için çestiği deve kadar vermeyi sana vaat ediyorum. hemen yanma gel'' teklifinde bulundu. Fakat Abdullah ona ''Babam yanımdadır. Ne ona aykırı bir hareket yapabilirim ne de ondan ayrılabilirim'' diye cevap verdi. Abdurmutalip oğlu ile birlikte Vehip bin Abdümenaf bin Zühre'nin yanına varıncaya kadar yolda yürümelerine devam ettiler. Vehip ben Zühre'nin ileri gelineydi, oğlunu Vehip'in kızı olan Amin'e ile evlendirdi. Aminenin anne tarafından soyu şöyledir: Bere bin Abdullah bin Osman bin Abdüddar bin Kusay. Bere'nin anne tarafından soyu Um Hubeip bin Esed bin Abdullah bin Kusay'dır. Umh Hubeyb'in anne tarafında soyu, Berre bin Af bin Abid bin Avle bin Adi bin Kab'dır. Abdullah niçalandıktan sonra babasının evinde Amne ile Cerde'ye girdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldı. Sonra yanından ayrılarak bir önceki gün kendisinden kam almasını isteyen kadının yanından kesince ona ''Ne oluyor sana? Dün bana yapmış olduğun teklifi bu gün niye tekrarlamıyorsun?'' dedi. Kadın ona, ''Dün seninle beraber olan Onur senden ayrılmış bulunuyor. Artık bugün sana ihtiyacım yok.'' dedi. Um kattal kardeşi Nefer'in bu ümmete İsmail oğullarından bir peygamber geleceğini işitip dururdu. Denildi ki Abdülmutalib oğlu Abdullah'ı evlendirmek üzere çıktığında yolda Tubaleli adı Fatıma bint Murre olan Hasama mensup ve Yahudiliğe girmiş bir çahineye rast geldiler. Bu çahine Abdullah'ın yüzünde bir aydınlık görünse Ey cins, şu anda yanıma gel. Buna karşılık sana yüz vermeyi vadediyorum. ediyorum deyince bunun üzerine Abdullah ona şu anlamdaki mısraları okur. Ölüm iyidir. Elbet harama düşmekten. Ortada ise helal yok. Ben onu araştırıyorum. Senin bu isteğinse çok uzaktır benden. Sonra da şunları ekler. Şu anda babamla birlikteyim. Ondan ayrılmak ayrılmak imkanım yok. Abdülmutalip yoluna koyulup onu Amine bin Vehb bin Abdümenaf bin Zuhri ile evlendirir. Abdullah Üskün hanımının yanında kaldıktan sonra dışarı çıktı. Yolda giderken daha önce kendisini bilinen çeşilde sağıran hasamlı kadına rastlar. O kadına şöyle der. Daha önceki isteğin hakkında şimdi ne diyorsun? Kadın ona, Ey dedi. Ben kötü niyetli birisi değilim. Fakat senin yüzünde bir nur gördüm. Ben o benim olmasını istedim. Fakat Allah benim bu isteğimi kabul etmeyip onu dilediği yere bıraktı. Benden sonra ne yaptın ki? Abdullah, babam beni Amine bin Vehb ile evlendirdi, dedi. Bunun üzerine Fatıma bin Mureşu şiiri okudu. Şimşek çakan bir bulut gördüm ben. Parladıkça parladı yağmur yüklerinde. Bu çevresini ayın on dördü gibi aydınlatan bir nurdu sanki. Onun nail olacağın bir övünç umdum. Fakat her çakmak çakan ateş yakamaz. Zühre kabilesine mensup olan kadın senin elbiselerini çıkarırken senden nasıl bir hayır aldı bilmiyor. Yine bu konuda aynı kadın şunları demişti. Haşim oğulları Emine'nin kardeşinizden aldığı sönmeye yüz tutmuş kandilini, yağını çekmesine benzer, gencin kazandığı her şey bir azim sonucu olmadığı gibi, Kaybettikleri de zafından dolayı değildir. Bir şey istediğin zaman güzelce iste. Sana birbirine yaklaşan iki el yeter. Ya sımsıkı kapalı bir eldir bunların biri, yahut da parmak uclarına kadar atılmış biri. Amine ondan aldığını aldı. O aldıklarının eşi ve benzeri yok. Onun yanından kesen bundan başka birisidir de denilmiştir. Zuhri der ki, Abdülmutalib oğlu Abdullah'ı Medine'ye kendilerine hurma getirmek üzere göndermiş ve Abdullah orada ölmüş idi. Hayır, Abdullah Kureyş'in bir kervanı ile birlikte Şam'da bulunuyordu. O Çervanla ile birlikte dönüşte Medine'de kunakladıklarında hasta bulunuyordu. Orada 25 yaşındayken vefat etti ve Nabığa el-Cadi'nin evinde defnedildi. 28 yaşında vefat ettiği de söylenmiştir Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğmadan önce vefat etmiştir. İbn Abdül Muttalib. Abdul Muttalib'in adı Şeybedir. Ona bu adın verilmesinin sebebi doğarken saslarının kır olmasıydı. Annesi Selma binti Amr bin Zeid olup Hazreç kabilesinin Neczar oğulları kulundandır. Kunyesi Ebu'l-Haris'tir. Ona Abdul Muttalib sebebi şudur. Babası Haşim Şam bölgesinde ticaret amazıyla yola çıkmıştı. Medine'ye gelince Necar oğullarından Hazreci Amr bin Lebib'in misafiri oldu. O sırada Amr'ın kızı Selma'yı görüp ve beğenmesi üzerine onunla evlendi. Ancak babası doğum yapacak olursa mutlaka ailesi arasında olma şartını koşmuştu. Daha sonra Haşim yoluna devam etmiş ve işini bitirip Şam'dan geri dönmüştü. Selma ailesinin yanında olduğu halde Hashim ile Cerde'ye girerler. Daha sonra onu alıp Mekke'ye cider ve hamle kalır. Doğumu yaklaşınca onu alıp ailesinin yanına götürür. Şam'a doğru yoluna devam ederek Gazze'de ölür. İşte Abdülmuttalip Haşim'in Selman'dan oğludur. Abdülmuttalip Medine'de 7 yıl kaldı. Daha sonra Haris bin Abdümenaf oğullarından birisinin yolu Medine'ye düştü. Orada ok atan çocuklara rast geldi. O çocuklar arasında Şeybel'in attığı ok hedefi buldu. Çocuk şöyle diyordu. Ben Haşim'in oğluyum. Ben Mekke Vadisi'nin efendisinin oğluyum. Harisi olan adam ona sen kimsin diye sorunca çocuk ben Haşim bin Abdümenaf'ın oğluyum dedi. Harisi adam Mekke'ye varınca muttalibi Hicr'de buldu. Ona şöyle dedi. Ya Ebal Haris biliyor musun? Ben Yesrib'de oynayan çocuklar gördüm. Bunlar arasında senin kardeşinin oğlu da vardı. Böyle birisinin orada bırakılması iyi olmaz. Bunun üzerine Muttalip şunu söyledi. Onu getirmedikse evime dönmeyeceğim. Haris'i ona bir dişi deve verdi. O da bu deveyi alıp yola koyuldu ve akşam üzeri Medine'ye vardı. Top oynamakta olan çocuklara rast geldi. Yeğenini tanıtıp nerede olabileceğini sordu. Ona nerede bulacağını söylediler. Onu alıp devesinin terkisine bindirdi. Onu annesinden izin aldıktan sonra alıp gitmiştir de söylemiştir. Böylece Mekke yoluna koyuldu. Kuşluk vakti metceye vardığında halk toplandı. Yerlerinde bir arada bulunuyordu. Ona şu arkanda bindirdiğin kim diye sorurlar. O da benim kölemdir diyordu. Sozuğu alıp hanımı Hadize binti Said bin Sehmin yanına evine götürdü. Kadın ona kim bu diye sorduğunda... Ona da kölemdir dedi. Ona bir elbise alıp giydirdi. Sonra da akşam üzeri yanına alarak çıktı. Abdümenaf oğullarının toplantı yerine gitti ve onlara yanındaki bu çocuğun yeğeni olduğunu bildirdi. Fakat bundan sonra çocuk Mekke'de dolaştıksa vaktiyle onun hakkında bu benim kölemdir dediği için çocuğa işte bu Abdülmuttalib yani Muttalib'in kölesidir deniyordu. Daha sonra Muttalip onu babasının mülkünden haberdar ederek bu mülklerini ona teslim etti. Onun diğer amcası olan Nefel bin Abdümenaf, Muttalip'in ölümünden sonra elinden kendisine ait olan bir avlusunu alır. Bunun üzerine Abdülmuttalip, Kureyş'in ileri gelenlerine varıp amcasının bu haksızlığını, önlemlerini istedi. Ancak bu ileri gelenler kendisine, Biz seninle amzanın arasına girmeyiz dediler. Bu sever Abdülmuttalip, Nezzar oğullarından olan dayılarına yazarak onlara durumunu anlattı. Ebu Esad bin Udes en Neccari yanına 80 atlı alıp Mekke vadisine kadar geldi. Abdülmutalib de onu karşılamaya Abdul Abdülmutalib dayıcığım eve gidelim dediyse de dayısı hayır neferi görmeden gelmem dedi. Hicirde Kureyşin yaşlılarının da bulunduğu bir sırada neferin bulup ve tepesine dikilir. Kılıcını çekerek bu yapının yani Çabe'nin Rabbine yemin ederim ki ya kız kardeşimin oğlunun avlusunu geri verirsin ya da kılızım seni doğrar deyince Nefel, bu yapının Rabbine andolsun avlusunu geri vereceğim dedi. Ondan sonra dayısı hazır bulunanları şahit tuttuktan sonra Abdülmuttalib'e haydi yenim, artık eve gidebiliriz dedi. Onun yanında 3 gün kaldı hep birlikte umre de yapıp geri döndüler bu durum Abdülmuttalib'i bir antlaşma yapmaya itti. Bişir bin Amr, Verka bin Fulana ve Huza kabilesinden bazı kimseleri çağırıp onlarla Kabe'de bir antlaşma yaptı. Bu konuda bir belge de tanzim ettiler. Buna göre sikaya ve rifade görevleri Abdülmuttalib'in uhdesine veriliyordu. Abdülmuttalib, zamanla kavmi arasında şeref ve itibar kazandı. Büyük bir yer işgal etti. Daha sonra zemzem kuyusunu kazdı. Zemzem ise İbrahim'in oğlu İsmail Aleyhisselam'ın kuyusudur. Yüze Allah bu kuyuyu Hazreti İsmail'in su ihtiyazını gidermek için fışkırtmıştı. Daha önceden de belirtildiği gibi Zülhümlüler bu kuyuyu kapatmış idi. Zemzem kuyusunun kazılmasının nedeni Abdülmuttalib'in zemzem kuyusunu kazmasının nedenine gelince bu konuda dedi ki Bençabe'nin Hicirden'e mefkinde uyuyorken rüyamda birisi gelip bana Taybe'yi kaz dedi. Ben kendisine Taybe nedir diye sordum. Fakat o seçip gitti. Ertesi gün yine aynı yerde uyumaya ciddim. Bu sefer o kişi gelip bana Berre'yi kaz dedi. Ben ona Berre dediğin nedir diye sordum. Fakat adam ciddi. Bir ertesi gün olunca yine aynı yere uyumaya cittim. Uyudum. Adam yine gelip bana Madnuna'yı kaz dedi. Ben kendisine madnun anne dediğin nedir diye sordum. Fakat o yine seçip gitti. Aradan bir gün daha kesince daha önce uyuduğum yere yine gittim ve uyudum. Adam yine bana gelip zemzemi kaz dedi. Çünkü sen orayı kazıyacak olursan pişman olmazsın. Bu sefer ben ona zemzem dediğin nedir diye sordum. Adam bana şunları söyledi. O senin büyük atanın mirasıdır. Bu kuyu ebediyen kurmaz ve eksilmez. Bütün hacların su ihtiyacını karşılar. O, devekuşu sürüsü gibi boldur. O, bir miras ve sağlam bir düğüm olacak. Senin bildiğin bir takım şeyler gibi değildir. O, kurbanların kanları ve tesisleri dökülen yerin arasındadır. Alaca kanatlı bir karga orayı gagalar. Orada bir karınca yuvası da vardır. Böylelikle, kuyunun durumunu ve yerini kendisine açıplayıp, onun doğru söylediğine kanaat getirince, Yanına oğlu Haris'i de alarak kazmasıyla oraya gitti. O zamanlar ondan başka bir çocuğu da yoktu. Kureş putlarına kurban kestiği yer olan İsa ve Naili adlı putların arasında kazmaya başladı. Rüyasında kendisine tarifi yapılan karganın orada gagalanmakta olduğunu gördü. Abdülmuttalip kuyunun ör örülmüş duvarını görünce tekbir getirdi. Kureyş onun istediğini bulduğunu anladı. Bunun üzerine kalkıp yanına gittiler ve ona şöyle dediler. Bu babamız İsmail'in kuyusudur. Bunda bizim de bir hakkımız vardır. Bizi de seninle birlikte ortak yap. Fakat Abdülmuttalip, hayır kabul etmem. Bu işe sizin aranızda yalnız ben sesilmiş bulunuyorum dedi. Kureyş ona bu konuda seninle anlaşılmama, anlaşılmamazlığımız sökmedikçe bu işi yapmana imkan vermeyeceğiz dedi. Abdülmuttalip onlara, o zaman benimle sizlerin arasında hüküm vermek üzere dilediğiniz kimseyi hakim yapınız dedi. Onlar da Sad bin Hüzeymin kadın olan çahinleri aramızda hakem olsun dediler. Bu çahine de Şam dolay dolaylarında bulunuyordu. Abdülmutalip yanında Abdülmenef oğullarından bir grup ile birlikte yola koyuldu. Kureyş'in her bir kolunda bir kişi de onlarla beraber yola çıktı. Hizaz ile Şam arasında bir yerde... Abdülmuttal ve arkadaşlarının suyu tükendi. O derece susadılar ki kesin olarak öleceklerine kanaat getirdiler. Beraberlerinde bulunan diğer kureyşlerden su istediler. Fakat kimse onlara su vermedi. Bunun üzerine arkadaşlarına sordu. Ne yapmamızı uygun görürsünüz? Onlar bizim görüşümüz senin görüşüne bağlıdır. Ne arzu ediyorsan emret dediler. Abdülmuttalib onlara görüşüm şudur. Her biriniz kendisi için bir çuhur katsın. Birimiz öldükçe diğer arkadaşları üstünü örter. Böylelikle son olarak ölenimiz tüm arkadaşlarını gömmüş olur. Bir kişinin yitirilmesi, bir kafilenin yitirilmesinden daha kolay bir şeydir dedi. Onunla birlikte olanlar görüşün çok güzel dediler. Sonra da Abdülmutalib'in kendilerine verdiği emri yerine getirdiler. Daha sonra Abdülmutalib arkadaşlarına şöyle dedi. Bizlerin kendimizin bu şekilde ölümüne teslim etmemiz ve kendimiz için bir çıkar yol arama aramayışımız Allah'a yemin ederim ki, acizliğin ta kendisidir. Daha sonra oldukları yerden ayrıldılar. Beraberlerinde bulunan Kureyş kabilesinin diğer üyeleri ise onların ne yapacaklarına bakıp duruyorlardı. Abdülmutalib bineyine bindiğinde bineyinin ayağını kaldırdığı yerden çok tatlı bir su kaynağı çıkdı. Abdülmutalib ve arkadaşları tekbir getirdiler. Oradan su içtiler. Ve kirbanlarını doldurdular. Daha sonra da Kureyş'in diğer kabilelerinden olan kişileri çağırarak, suya gelin. Allah bizim su ihtiyazımızı cidermiş bulunuyor dedi. Onunla birlikte olan arkadaşları hayır onlara su vermeyeceğiz. Çünkü onlar da bize su vermemişlerdi dediler. Ancak Abdülmuttalip onlara kulak asmadı ve o takdirde biz de onlar gibi oluruz dedi. Beraberlerinde bulunan Kureyşliler geldi. Su içti ve kabılarını doldurdu. Sonra da şöyle dediler. Ey Abdülmutallib! Allah'a yemin ederiz. Allah senin lehine ve bizim aleyhimize hüküm vermiş bulunuyor. Allah'a yemin ederiz. Ebediyen zemzem konusunda seninle anlaşmamızlık sartmayacağız. Bu çölde sana bu suyu veren, sana zemzemi verenin kendisidir. O halde dost su verme işine geri dön. Böylelikle geri döndüler ve kadın çahinenin yanına gitmekten vazgeçtiler onun zemzem kuyusunu kazmasına karışmadılar. Abdülmutalip koyunun kazma işini bitirince zürhümlülerin oraya gömmüş oldukları iki ceyik buldu. Bunlar altındandı. Ayrıca orada kılızlar ve zırhlar da bulundu. Kureş ona şunları söyledi. Ey Abdülmutalip biz bunlarda seninle ortağız ve seninle birlikte hakkımız vardır. O, hayır fakat aramızda adil olan bir çözüm'e varalım. Bunun için fal okları seçelim. Kureş Nasıl yapacağız bunu, dediler. Abdülmutalib, Kabe'nin içi sizin içi benim de içi okum olsun. Kimin oku belirli bir şey için çıkarsa, o onu alacak. Okları kalıp çıkmayansa bir şey alamayacak. Kureş tamam, adalet, adaletli bir çözüm yolu gösterdin, dediler. Ve öyle yaptılar. Hübel'in yanında oklar seçildi. Çabenin içi oku, içi C2. Abdülmutalib'in okları ise kılızlarla zırhları gösterdi. Kureyş'in oklarına, Hiçbir şey çıkmadı. Abdülmuttalip kılızları Çabe'ye kapı yaptı. C2 de parçalar haline getirerek kapıyı süsledi. Böylelikle Çabe iç olarak altın ile süslenmiş oldu. Bu ceyiklerin Çabe üzerinde kalp bilahare salındıkları da söylenmiştir. İleride bundan söz edeceğiz. Halk ve haddılar oraya arzuyla ve te teberrüken zemzem kuyusuna Yönelmeye başladı ve diye kuyulara hiç ihtilaf etmediler. Abdülmutalli Kureyş'in kendisine karşı birleşmekte olduğunu görünce Yüce Allah'a şöyle bir adakta bulundu. Eğer kendisine on erkek çocuk verecek ve bu çocuklar kendisini koruyacak yaşa gelecek olurlarsa onların bir tanesini Allah'a kurban edecekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'dan söz ederken bu adaktan da söz edilmiş idi. Abdülmuttalip, saslarını iç siyaha boyayan kişidir. Çünkü sasları çok erken beyazlaşmıştı. Abdülmuttalip ve Yahudi komşusu Abdülmuttalip'in Yahudi bir komşusu vardı. Adı Uzeyne'ydi. Ticaretle uğraşıyordu ve çok büyük bir serveti vardı. Bu durum Harp bin Umeyye'yi kızdırıyordu. Harp, Abdülmuttalip'in Nedim'i söhbet arkadaşıydı. Kureyş'ten bazı genzleri bu Yahudiyi öldürüp malını almalar için kandırdı. Bunun üzerine Amir bin Abdümenaf bin Abdüddar ile Ebu Bekir e de Anhu'nun dedesi Sahir bin Amr bin Kab etteyim onu öldürdü. Fakat Abdülmuttalip bu komşusunun katillerinin kim olduğunu tanıyamadı. Bunun üzerine onları belirleyince kadar araştırmalarını sürdürdü. Onların kim olduklarını ortaya çıkardıktan sonra harbin yanına gitti. Bundan dolayı onu kınadı ve bu iki katili kendisine teslim etmesini istedi. Ancak Harp bu iki katili cizledi. Bu sefer birbirlerine ağır söz söylediler. Ve sonunda aralarında hüküm vermek üzere Habeşistan hükümdarı Nezasi'ye başvurmaya karar verdiler. Ancak Nezasi aralarına girmedi. Bunun üzerine Ömer bin El-Hattab'ın dedesi Nüfer bin Abd el-Uzza el-Adevi'yi aralarına hakim tayin ettiler. Hakim Harbe şunları söyledi. Ey Ebu Amr! Sen boyu, senden uzun, senden daha yakışıklı, senden iri cüsseli, senden daha az ayıplanacak tarafı olan, çocuğu senin çocuklarından çok olan, senden daha zomers, senden daha çok yardımsever birisiyle mi üstünlük taslayarak muhakemleşmek istersin? Ben bunu söylerken aynı zamanda senin, cez kızan, yüksel sesli, kararlı, aşiretini seven birisi olduğunu da söylüyorum. Fakat sen... Bu konuda sana üstün gelecek birisiyle atışmaya kalkıştın. Harp bu sözlere kızdı ve senin hakim olarak tayin edilmen zamanın kötü gidişinden dolayıdır.'' diye çıkıştı. Bundan sonra Abdülmuttalip harbin arkadaşlığını bırakıp Abdullah bin Cudan ettiğimiyle ile arkadaşlık yapmaya başladı. Harbden de yüz deve alarak onları Yahudinin amcasının oğluna teslim etti. Onun diğer tüm mallarını da amcasının oğluna geri gönderdi. Teref olan bazı şeyleri kendi malından karşıladı. Abdülmutalib Hira Dağında ibadete seçilen ilk kişidir. Ramazan ayı geldiğinde Hira Dağına çıkar, bütün ay boyunca da fakirlere yemek yedirlerdi. Abdülmutalib 120 yaşındayken öldü. Gözleri de kör olmuştu. Başka türlü söyleyenler de vardır. İbn Haşim Haşim'in adı Amr'dır. Kunyesi Ebu Nadlah'tır. Ona Haşim denmesinin nedeni Meşçede kavmine iç olarak ekmek doğrayıp tirit yapan ve halka yediren iç kimse olmasındandır. İbn-i Ekebi der ki Haşim Abdümenaf'ın en büyük oğlu idi. Mutalip ise en küçükleriydi. Annesi Atike bindi mürre es-süleymiye'dir. Neffelçi annesi vakitedir ve Abdüşem's de diğer kardeşleri olup Hepsi de kavimlerinin ileri gelenleri oldular. Bunlara muhabbirler adı veriliyordu. Kureş kabilesi için bir takım ahitleri ilk olarak bunlar almışlar ve bunun üzerine Mekke'nin dışına çıkmaya başlamışlardı. Haşim Kureyşler için Bizanslardan ve Şam'da bulunan hastanelerden bir ahit almıştı. Adış Şems ise Habeşistan, Habeşistan'da Nezaşi'den onlara eman almış. Neffel ise İran kış sıralarından, de Yemen'de, Himri'ye Himyelililerden eman almıştı. İşte bu nedenle Kureş bu bölgelere gitmek imkanı bulmuş oldu. Böylelikle Allah bu kardeşlerle Kureş'in durumunu düzeltmişti. Deildiğine göre Abdü ile Haşim çizdiler. Onlardan biri ötekinden kısa bir süre önce doğmuş ve parmağı diğer kardeşinin alnına yapışık idi. Bu parmak oradan alınmış ve bunun sonucundan kan akmıştı. Bunu görenler tarafından aralarında kan olacak denildi. Haşim babası Abdümenaf'ın vefatından sonra babasının elinde bulunan sikaye ve rifade görevlerini ütesini aldı. Abdüşemsin oğlu Ümeyye onun başkanlığını ve baş başkalarına yebek yedirmesini kıskanmış, bunun üzerine Haşim'in yaptığını yapmaya kalkmıştı. Fakat onun yaptıkları gibi yapmamış, aciz düşmüştü. Kureşten bazı kişiler onun bu durumuna takılmış, o da bundan dolayı kızmış idi. Haşim'e dil uzatarak onu münafereye çağırmıştı. Haşim ise yaşı ve mevkili dolayısıyla bu işten hoşlanmamıştı. Kureş ise peşini bırakmadı. Sonunda elli dişi deve ve Mecce'den on yıl uzak kalmak şartı üzerine münafereye kabul etmiş idi. Hümeyye bunu kabul etmiş ve aralarında hakimlik yapmak üzere huzalı çahini sesmişlerdi. Bu çahin Amr bin Hamik'in dedesiydi ve evi de Usfan'da bulunuyordu. Ümeyye ile birlikte hem Heme bin Abduluzza el-Fihr'i de vardı. Bunun kızı Ümeyye'nin de hanımıydı. Çahin parlayan aya, ışık sasan yıldıza, yağmur yüklü buluda, göyle usan kuşlara bir alamete bakıp yolunu bulan ve gidip gelen bir yol, her yolcuya yemin ederim ki üstün şeylerde Haşim Ümeyeden ileridedir. Başta da o gelir. Sonda da Ebu Hemheme'de bunu bilen bir kişidir diyerek Haşim lehine karar verdi ve ona galip ilan etti. Haşim develeri aldı ve onları çeserek halka ikram etti. Umeyye'de Mecce'den Şam'a ciddi ve 10 yıl süreyle Mecce'ye gelmedi. Bu Haşim ile Umeyye arasında baş gösteren iç düşmanlık oluyordu. Haşim ve Mutalip Güzellikleri dolayısıyla ayın içi 14'ü diye anılıyorlardı. Haşim 20 yaşında için Gazze'de öldü. 25 yaşında için öldü de denilmişti. Abdümenafın çocukları arasında iç ölen odur. Daha sonra Abdüşemz Meşke'de öldü. Ve Eziyat denilen yerde gömüldü. Arkasından Selman denilen yerde Irak yolunda Neffel öldü. Daha sonra Muttalip Yemen'de bulunan ve Redman denilen yerde öldü. Rifade ve Sikaye Haşimoğlu, Abdül Muttalib'in yaşının küsüklüğü sebebiyle Haşim'den sonra kardeşi Muttalib'e kesmişti. İbn Abdümenaf Abdümenaf'ın adı Mughire, künyesi ise Ebu Abd Şems'tir. Güzelliği dolayısıyla ona ay deniliyordu. Annesi onu doğurduğunda ibadet kastıyla meçede bir put olan menafa götürmüştü. Böylelikle ona soğunlukla Abdümenaf, Menaf'ın kulu denilmeye başlandı. Abdümenaf, Uzza ve Abduddar kardeşi olup Kusey'in çocukları idiler. Anneleri Hubey binti, Hüleyl bin, Hübşiye bin Selul bin Kab bin Amr bin Huza idi. Kureyş ile Ehabiş arasında anlaşma yapan odur. Ehabiş ise Haris bin Abdumenaf bin Cenane'nin soyundandır. Mustalık oğulları Huza'dan, Hün oğulları ise Huzeymedendir. Kusay şöyle derdi, benim dört oğlum oldu. Bunların içisine iki tanrımın adını verdim. Bunlar Abdümenaf ile Abdul Uzza'dır. Birisine evimin adını verdim. Bu Abdüddardır. Ötekine de kendi adımı verdim. Bu da Abdü Kusay'dır. İbn Kusay Kusay'ın adı Zeyd, kunyesi Ebul Mughire'dir. Ona Kusay denilmesinin nedeni şudur. Rabia bin Haram bin Dinna bin Abd bin Kebir bin Uzra bin Sad bin Zeyd, onun annesi olan Fatıma binti Sad bin Selci adı Zebri'dir, bin Cemal'e bin Af ile evlenmişti. Fatıma aynı zamanda kardeşi Zuhre'nin de annesidir. Babası annesini alıp Şam bölgesinde bulunan Uzra'ya götürmüştü. Kadın da yaşının çizüklüğü nedeniyle kusayı, kusay'ı da yanına almış fakat yaşı büyük olduğu için Zuhre kavmi arasında kalmıştı. Fatma'nın Rebiye bin Haram'dan Rıza bin Rabia adında bir çocuğu da olmuştu. Buna göre Rıza Kusay'ın ana bir kardeşi oluyor. Rabia'nın başka bir kadından üç tane çocuğu daha vardı. Bunlar Hun bin Rebiya Mahmud ve Zuhume adında idiler. Hun Kusay'ın Ambar ana bir kardeşidir denilmişti. Böylelikle Zeyd Rabia'nın himayesinde büyümüş oldu ve ona Kavminin yurdundan uzaklığı dolayısıyla uzak anlamına gelen Kusay adı verildi. Kusay yaşı Z kadar Rebia'nın oğlu olarak biliniyordu. Onunla, onunla Kuza'dan bir kişi arasında bir anlaşılmazlık çıkmıştı. Kuzalı da kavminin arasında olmayışından dolayı onu ayıplamıştı. Bunun üzerine Kusay annesinin yanına giderek kendisine söylenen durum hakkında bildiği bilgi istedi. Annesi ona şöyle dedi. Yavrucuğum, sen kişi olarak da baban itibariyle de ondan daha üstün ve değerlisin. Sen kilab bin Müresin Ve senin kavmin ak akrabaların Beytül Haram'ın yanında mekçe dediler. Kusay haram aylar Cirinze'ye kadar sabredip haz ayları Cirinze, kuza hazlarıyla birlikte yola koyuldu. Sonunda mekçeye vardı. Ve kardeşi Zuhre ile kaldı. Daha sonra Hüleyr bin Hübşiye el Huzay'ın kızı Hubba'yı babasından istedi. O da kızını ona verdi. Huley o sıralarda Kabe'nin işlerini görmekteydi. Hubba, Kusay'dan Abdüddar, Abdümenaf, Abdul Uza, Abdulkusay Kusay adındaki çocukları doğurdu. Kusay'ın serveti çoğaldı. Şerefi arttıkça arttı. Huley vefat etti ve Kabe'nin işlerini görülmesi görevini kızı Hubba'ya vesiyet etti. Ancak Hubba, ben beytin kapısını asıp, kapayamam dedi. Bunun üzerine oğlu muhterişe Kabe'nin kapısını asıp kapamak görevini verdi. Muhteriş aynı zamanda Ebu Gupşan diye de bilinir. Kusay beytin işlerini görmek görevini Ebu Gupşan'dan bir tulum şarap ve bir miktar öd ağzı karşılığında satın aldı. O zamandan bu yana Araplar bu durumu bir darbe mesele ifade eder oldular. Bu satış Ebu Gupşan Ebu Gupşan'ın içinden daha çok zarar etti. Huza'lılar bu durumu görünce Kusay'ın başına toplandılar. O da kardeşi Rıza'dan yardım istedi. Rıza üç kardeşi ve Kuzadan kendisine uyanlar ona yardıma geldiler. Ayrıca Kusay ile birlikte kavmi Benun adı da bulunuyordu. Böylelikle Huza ve Beni Bekrek karşı savaşa hazırlandı. Huza onlara karşı çıktı ve aralarında çetin bir savaş oldu. Her iki kesiminin de Ölü ve yaraları arttıkça arttı. Daha sonra karşılıklı olarak barış istediler ve aralarında Amr bin Af bin Kab bin Les bin Bekir bin Abdümenaf bin Kinane'yi hakim yapmak üzere anlaştılar. O da aralarında Kabe'nin işlerini görmek konusunda Huza'ya göre Kusay'ın daha çok hak sahibi olduğuna, Huzallarla Beni Bekir'in savaşta akan kanlarının ayakları altında olduğuna fakat buna karşılık Huza ve Beni Bekir'in döktüğü Kureyş ve Çinane oğullarının kanlarının diyetlerini ödenmesini gerektiğine hüküm verdi. Bunun üzerine bu hakime bir kısım kanları karşılıksız bıraktığı ve diyetlerin verilmesine hüküm vermediği için amr eşedah adı verildi. Böylelikle de Kusay, Beytin ve Mekke'nin işlerinin başına getirilmiş oldu. Değildiğine göre Huley bin Hübşiye vasiyetini bize Kusayye yaparak beytin işlerini görmeye Huza'dan sen daha layıksın demiş. Bunun üzerine Kusay kavmini toplamış kendisine yardım etmesi için de kardeşine haber yollamıştı. Hac esnasında Kuza ile birlikte hazır bulundu. Arafat'a çıktılar. Hazılarını bitirip Mina'ya geldiler. Kusay da onlara karşı savaşmaya karar vermiş bulunuyor. İnsanların hazlarını bitirmelerini bekliyordu. Hazlar Mina'dan inip geriye yalnızca Sader tavafı kalmıştı. Diğer taraftan Sufe halkı Arafat'tan indirir ve dağıldıkları zaman onları Minadan kesirirdi. Nefr yani Kurban Bayramının 3. günü olunca cemreleri taşlarlardı. Sufe'den birisi herkesten önce taş atar ve diğer hazlar o atmadan taş atmazdı. Minadaki işler bitince bu sefer Sufe Akabe'nin her iki tarafını tutar. Ve diğer hazları ala koyarak şöyle değerdi: Ey Süfet Cet, Süfet bir yoluna devam edecek olursa, hak da serbest bırakılır ve onların peşinden giderlerdi. Bu yıl olunca Sufe yine şimdiye kadar yapa geldiklerini yaptılar. Araplar bu şekilde davranmayı örf bellemiş ve onu din kabul etmişlerdi. Ancak kusay ve kavminden kendisiyle birlikte olanlar ve ona katılan diğer Huzallar gelerek onları alıkoydu ve şöyle dedi. Bu işe bizler sizden daha layıkız. Ancak onlar Kusay'a karşı savaştılar. O da onlarla çetin bir savaşa tutuştu. Sonunda Süffe yenik düştü. Kusay da onlara karşı zafer kazandı. Ellerinde bulunan yetki ve görevleri onlardan aldı. Bu sırada Huzallarla Beni Bekir'de işi andullara ve Kusay'ın Sufellerin Yetkililerini aldığı gibi kendilerinin elinde bulunan yetkileri de alacağına kesin gözüyle baktılar ve kusayın üzerine yürüdüler. Bunu gören kusay da onlarla savaşa başladı. Her iki tarafta çok sayı ölü verdi. Sonunda huzallarla Beytin çevresinde uzaklaştırdı. Kusay diğer taraftan kavmini meçet çevresindeki çeşitli yolların kenarındaki ve bu konak yerlerinden alarak Mekke'de toplar toparladı. Bu nedenle ona toparlayıcı anlamına gelen Mucemmi adı verildi. Begis bin Amr bin Luleyoğlarını, Tem ediren bin Galip bin Fihri oğlarını, Muharib bin Fihr oğlarını, Karis bin Fihr meçeye indirdi. Ancak Ebu Ubayd'e bir Elcerah'ın kolu olan Hilal bin Ubayd oğulları ile İyad bin Halım'ın mensup olduğu kolu meçenin dışında bıraktı. Bu nedenle bunlara Kureş Ezzze adı verildi. Kureşin diye kolları ise Kureyş el-Bitah diye anıldı. Zevahir Kureşin Çapul ve başka kabilelere karşı savaş düzenlerdi. Bitah Kureş'i ise haremden dışarıya çıkmadıkları için Eddab diye adlandırılıyordu. Kusay Kureş'i Mekke çevresine yerleştirdikten sonra onu başlarına çeşirdiler. Böylece o Kab bin Lüey soyundan gelenler arasında iç başa kesip, Kavmi tarafından kendisine itaat edilen kişi oldu. Hicabet yani Kabe'nin kapısının korunması, sikaye, hazırlara su verme, rifade, vercilerin toplanması ve ilcili, diğer işler, nedve, toplantı meclisinin idaresi ve liva, bayraktarlık gibi görevler hep onun elinde toplandı. Böylece Kureyş tüm şerefe şana konuldu. Mekke'ye yerleşme alanı olmak üzere kavmi arasında paylaştırdı. Kureş kendileri için evler yaptılar. Ağaz kesmek için ondan izin istedilerse de kabul etmedi. Bunun üzerine onlar da ağzlar evlerin içerisinde olduğu halde evlerini yaptılar. Daha sonra onun ölümünden sonra o ağızları kestiler. Kureş onun yaptığı işleri uğur saydı. Evlenen erkek ve kadınların nikahları mutlaka evinde kıyılır. Karşılaştıkları herhangi bir durum hakkında mutlaka onun evinde danışır. Savaş tanzaklarını mutlaka onun evinde çıkartır. Kadınlık çağına geldiği zaman kadınlık elbisesi ciyacat her kız mutlaka onun evinde bu elbiseyi ciyerdi. Onun emirleri, kavmi arasında o hayatta içinde öldükten sonra da kesinlikle uyulan bir din gibiydi. Darun Nedve'yi kapısı Mescid-i Kabe'ye bakacak şekilde yaptı. Kureyş işlerini burada görürdü. Kusay yaşlanıp güç ve kuvvetten düşünce onun en büyük çocuğu olan Abduddar zayıf bir durumdaydı. Abdumeraf ise babası hayattayken ileri bir noktaya varmıştı. Diğer kardeşleri de öyleydi. Kusay bunu görünce Abduddar'a Allah'a yemin ederim seni de onlara katacağım diyerek Darun Nedve yani toplanma meclisi ile hicabet çabe'nin kapısılığı görevleri ve liva bayraktarlık görevlerini ona verdi. Kureyş'in sandıklarını savaşa çıktıkları zaman o teslim ederdi. Sikayeyi de ona verdi. Hazların su ihtiyacını karşılardı. Rifade'yi de ona verdi. Bu ise Kureyş kabilesinin her haz mevsiminde mallarından belirli bir miktarı Kusay bin Kilab'a vermeleri demekti. O da mallarla hazılara yemek yapar ve fakirler bu yemeklerden yerdi. Kusay kavmine şöyle demişti. Sizler Allah'ın evinin komşuları ve evinin halkısınız. Hazlar ise Allah'ın misafirleri ve evinin ziyaretçileridir. İkrama en layık olan ziyaretçiler onlardır. Bunun için haz günleri boyunca onlara yiyecek ve içecek hazırlayınız Onlar da bunu yerine getirdiler ve mallarından bir miktar çıkartıp veriyorlar. O da bununla Mina günlerinde yemek yapıyordu. Bu durum cahiliye döneminde de İslam yöntemi döneminde de günümüze kadar bu şekilde devam edip geldi. Halifelerin her yıl Mina'da yaptıkları yemek işte budur. Hicabete gelince bu geref şu ana kadar onun soyundan gelen kimselerin elindedir. Bunlar Şeybe bin, Osman bin, Ebi Talha bin, Abdullah bin, Osman bin Abdüddar oğullarıdır. Liva'ya gelince, İslam gelinceye kadar onun soyundan gelenlerin elinde bulunuyordu. Abdüddar oğulları Ey Allah'ın Resulü! Bu görevi bize bırak demişlerse de Hazreti Peygamber onlara hayır İslam sizin bu durumunuzdan daha geniştir demiş ve böylece bu görevleri kalkmıştı. Rifada ve Zika ise Abdümenab bin Kusay'ın oğulları olan Abdüşems, Haşim, Muttalif ve Nefel bir araya gelip onlara olan üstünlükleri ve şerefleri dolayısıyla onları Abdüdar'ın oğullarından almayı kararlaştırmışlardı. Bunun üzerine Kureş bölündü. Bir kısmı Abdümenaf oğullarının yanında yer alırken yeni yaptığının değiştirmesinin istemeyenler ise Abdüldar oğulları yanında yer aldılar. O sırada Abdüldar oğullarından lideri Amr bin Haşim bin Abdümenaf bin Abdüldar idi. Esed bin Abdüluzza oğulları Zuhre bin Kilab oğulları ve Tem bin Mürre oğulları ile Haris bin Fihri oğulları Abdümenaf oğulları yanında yer almıştı. Diğer taraftan Mahsum oğulları, Sehim oğulları, Sumah oğulları ve Adi oğulları da Abdüdağ oğullarının idi. Her grup kendi arasında son derece sağlam bir şekilde yerleşti. Abdulmenaf oğulları şarap dolu büyükçe bir kap alıp onu Kabe'nin yakınında bir yere koydular ve karşılıklı olarak yemin ettiler. Ellerini bu kabın içinde bulunan şaraba batırdılar. Bu nedenle bunlar Mutayibun diye anıldı. Oğulları ise kendi aralarında ve kendileriyle sözleşen kimselerle birlikte akıdlaşdılar. Bu nedenle bunlar ahlaf diye anıldılar. Her iki taraf da savaş için hazırlıklara başladı. Daha sonra Abdümenaf oğullarına ile rifada görevleri verilerek barış yapılması çağrısı yapıldı. Bunu kabul ettiler ve böylelikle savaşları savaştan vazgeçestiler. Abdulmenaf oğulları bu görevlerin kime verileceğini belirlemek üzere kura çektiler. Bunun sonucunda bu görevler Hashim bin Abdulmenafa'ya düştü. Ondan sonra da Muttalib bin Abdulmenafa geçti. Sonra Ebu Talib bin Abdulmuttalib geçti. Ebu Talib'in yeteri kadar malı olmadığı için kardeşi Abbas bin Abdulmuttalib bin Abdulmenaf'tan borç istedi ve aldığı bu borcu infak etti. Sonra da bu borcunu ödemeyince Borzuna karşılık olmak üzere sikaya ile ifade görevlerini ona devretti. O da bu görevleri üstlendi. Ondan sonra oğlu Abdullah'a, sonra Ali bin Abdullah'a, sonra Muhabbi Muhammed bin Ali'ye, sonra da Davud bin Ali bin Süleyman bin Ali'ye çesti. Daha sonra da Mansur bu görevleri üzerine aldı. Ondan sonra da bu görevleri halifeler üstlenir oldu. Darul Nedve'ye gelince bu görev Abdüldar'ın elinde kaldı. Ondan sonra çocuklarına kesti. Sonunda İkrime bin Amir bin Haşim bin Abdümenaf bin Abdüldar onu Muaviye'ye sattı. Muaviye'de burayı Mekke'de Darul imare haline getirdi. Şu anda ise burası harem i Şerif'te bulunmakta ve bilinmektedir. Sonra Kusay öldü. Onun kavmi arasında görevlerini ondan sonra onun oğlu yürüttü. Oğlu Kusay'ın yolundan gider. Onun izlediği yolun dışına çıkmazdı. Ölünce onu El zahun diye bilinen yere gömdüler. İnsanlar onun kabrini ziyaret eder, tazimde bulunurdu. Mekke'de bir kuyu kazmış, bu kuyuya El Acul adını vermişti. Bu kuyu Kureş kabilesinin Mekke'de iç açlığı kuyudur. İbn Kilab kunyesi Ebu Zühredir. Kilab'ın annesi Hind bint Süreyre bin Salebe bin Halis bin Fihir bin Malik'tir. Onun baba bir içi kardeşi daha vardı. Bunların biri Temdir, diğeri de Yakaza'dır. Bunların içisinin annesi ise Esma bin Zariye-i Barikiyye'dir. Yakaza'nın kilabın annesi olan Hind bin Süreyden olma olduğu da söylenmiştir. İbn Mürre Kunyesi Ebu Yakaza'dır. Mürre'nin annesi ise Şeyban bin Muharib bin Fihr'in kızıdır. Onun ana baba bir, iki kardeşinin adı ise Husays ile Adi'dir. Değildiğine göre Adi'nin annesi Rukaş bin Ruk Rukke bin Naile bin Kamp bin Harp bin Tem bin Said bin Fehim bin Amr bin Kays Aylandır. İbn Kab Künyesi Ebu Husaystır. Kab'ın annesi Kuzalı Muaviye binti Kab bin El Elkayn bin Cersir'dir. Ana baba bir, iki kardeşi vardır. Bunların biri Amir, diğer ise Samedir. Bunların baba bir diye bir kardeşleri daha vardır ve adı Af'dır. Bunun annesi ise El-Baride bint, Af bin, Hanım bin, Abdullah bin, Katfan idi. Bunun çocuğu Katfanlarla mensup olmuştu. Bu af annesiyle birlikte katafana gitmiş, Sa'd bin Zubyan annesiyle evlenmiş ve onu da evlatlığına almış idi. Kabın yine başka anasından iki kardeşi daha vardır. Bunların bir tanesi Huzeymedir. Ayzetü Kureş diye bilinen kişi odur. Æize ise annesinin adıdır. Annesi Elhims bin Kuhafe bin Hassam'ın kızıdır. Diğer bir kardeşi de Sa'd'dır. Ona Bünane de denir, denilirdi. Bünane ise annesidir. Bunların Bedevi olanları Sad bin Himmam oğulları ile Şeyban bin Salebe oğulları arasındadırlar. Hazeri olanlar ise Kureyş'e mensuptular. Kabın Araplar arasında büyük bir değeri vardı. Bu sebeple Fil yılına kadar onun ölümünü tarih başlangıcı olarak almışlardı. Daha sonra Fil yılını tarihleri için başlangıç aldılar. Az günlerinde halka hutbe okuyordu. Onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini haber veren hutbesi ise çok ünlüdür. İbn Lüey kurnesi Ebu Kab'dır. Lüeyin annesi Atike binti Yahrud bin En nadır bin Kina nedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soylarından geldiği, Kureyş'e mensup Atike'lerin ilçi. Lüeyy'in annesi olan bu Atike'dir. Onun içi kardeşi vardır. Birisi Tem el-Edrem'dir. Derem ise sakalın eksik olmasıdır. Değildiğine göre sakalında bir eksiklik vardı. Diğer kardeşi ise Kays'tır. Bunların soyundan kimse kalmamış bulunuyor. Onların soyundan gerip son olarak ölen kişi Halit bin Abdullah el-Kasri zamanında ölmüştü. Geriye kalan mirasının kimin hakkı olduğu tespit edilmemişti. Değildiğine göre onların anneleri Selma binti Amr bin Rebiya'dır. O da Yahya bin Haris'e el-Huzay'dır. İbn Galib Kunyesi Ebu Teym'dir. Galib'in annesi Sel, Leyla bint el-Haris bin Teym, bin Sad bin Huzay'dır. Ana baba bir kardeşlerinin adları Haris, Muharib, Esed, Af, Seven ve Zib'dir. Muharib ve Haris kolları Önceleri Mekke'nin dışında kalan Kureşler'dendi. Bilahare Hare Haris kolu Abtaha gelip yerleşti. İbn Fihir. Kunyesi Ebu Galip'tir. Fihir, Hişam'ın de demesine göre Kureş kabilesinin bir araya tolayan çidir. Annesi Cendele binti Amir el Haris bin Mudad el Cürhum'dur. Bundan başka şeyler de söylenmiştir. Fihr Mekke'de halkın başkanıydı. Deildiğine göre Hassan, Himyer ve başkaları ile birlikte Yemen'den gelerek Kabe'nin taşlarını Yemen'e götürmek istemiş, nakle denilen yere kunaklamışlardı. Kureyş, Cinane, Kuzeyme, Esed, Cüzam ve başkaları Fihir bin Malik'in başkanlığında bir araya geldiler. Her iki grup arasında çetin bir çarpışma oldu. Hassan esir alındı, Himiyerliler de yeniciye uğratıldı. Hassan, Mecce'de 3 yıl kaldı. Daha sonra fidye vererek kendisini kurtardı ve Mecce'den çıkıp yola koyuldu. Mecce ile Yemen arasında bir yerde öldü. İbn Malik Künyesi Ebul Haris'tir. Annesi Atike binti Adnan'dır. O da Haris bin Kays Aylan'dır. Lakabı İkrişedir. Başka şeyler de söylenmiştir. Değildiğine göre Nadir bin Kinane'nin adı Kureyş idi. Yine söylendiğine göre Kusay onları Kureyş'i bir araya getirdiğinde onlara Kureyş adı verildi. Takaruş bir araya gelip toplanmak demektir. Kureş sözü de buradan türetilmişti. Kusay hareme malik olup güzel işler yapınca ona El-Kureyş adı verildi. Bu şekilde kendisine lakap takılan iç şey odur. Bu çelime de yine toplanmak anlamındadır. Yani onda iyilik, hasletleri toplanmış, bir ay araya gelmiş demektir. Kureyş'e bu adım verilmesinin nedenleri konusunda pek soh söz söylenmiştir. Bunları sıralamaya gerek yoktur. Kusay, Muzdelife'de iç olarak ateş yakan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de ondan sonra da bu ateş yakılırdı. İbn Ennadır Kunyesi Ebu Yahludur. Oğlu, Yahlud'un adıyla kuniyelenmiştir. En nadırın adı Kays'tır. Ona Nadır denmesinin nedeni güzelliğidir. Annesi Bere binti, Mür bin Ed bin Tabiha'dır ve Tembin bin Mur'un kız kardeşidir. i̇bn Ed Nadır'ın ana baba bir kardeşleri Nusayr, Malik, Milkan, Amir, Halis, Amr, Sad, Af, Kanım Mahzeme, Cervel, Gazman ve Zidaldır. Bunların baba bir kardeşleri Abdülmenat'tır. Annesinin adı Fukey Hedir ve El zehfra diye de bilinir. Fukey'nin babası Eniy bin Belli bin Amr bin Elhaf bin Kuzadır. Abdümenat'ın ana bir kardeşi Ali bin Mesud bin Mazin el-Hasani'dir. Kardeşi Abdümenat'ın çocuklarını alıp büyütmüş olduğu için Abdümenat'ın çocukları Ali'ye nispet edilmiştir. Abdümenat'ın oğullarına Ali oğulları da denilmiştir. Şair şu beyt de onları kas etmiştir. Ali oğullarının ister dul ister evli olanlarının mükafatını Allah versin. Anlatıldığına göre Ali Abdümenat'ın karısı ile evlenmiş ve ondan da çocukları olmuştu. O da Abdümenat'ın da çocuklarına baktığı için onların nesepleri daha çok Ali'ye bağlanmıştır. Daha sonra Malik bin Kinane bin Mesuda hüzum etmiş ve onu öldürmüş. Daha sonra Esed bin Huzeyme onu Gömmüştür. İbn Kinane Kunyesi Ebu Nadır'dır. Kinane'nin annesi Avane bin Sad Kays Aylan'dır. Annesi Hint binti Amr bin Kays'dır da denilmiştir. Baba bir kardeşleri Esed ve Eseddir. Ebu Cüzam ve Elhun'da odur. Diyen ve de vardır. Arvan'a Ebu Nadır'ın kendisidir. Babasından sonra Nadır ona bakmıştır. İb'n Huzeyme Künyesi Ebu Esed'dir. Annesi Selma binti Eslum bin El-Haf bin Kuza'dır. Anne bir kardeşi Tağlib bin Hulvan bin İmran bin El-Haf'tır. Huzeyme'nin anne, bi anne baba bir kardeşi Huzeyl'dir. İçisinin Huzeyme ile Huzeyl'in annesi Selma binti Esed bin Rabia'dır da denilmiştir. Hübel'in Huberik Çabe'nin tepesine dişen Huzeymedir. Bu nedenle ona Hüzeyme'nin Hubeli de İbn Müdrika adı Amr, künyesi Ebu Huzeyl'dir. Ebu Huzeym'dir de denilmiştir. Annesi Hindiftir. Leyla binti Hulvan bin İmran da odur. Annesinin annesi ise Dariye binti Rabiye bin Nizardır. Nizara Hamudariya denilmektedir. Dariya'nın adıyla anılır olmuştur. Müdrike'nin ana bir kardeşleri Amir ki tabiha'dır, Umeyr ki cema'dır, Umeyr'in huzanın babası olduğu da söylenmiştir. Hişam dedi ki İlyas devesini otlatmak için çıkmıştı. Devesi bir tavşandan korkunca Amr peşinden koşup ona yetişti. Bu nedenle kendisine yetişen anlamına gelen Müdrike denildi. Amir o tavşanı alıp pişirdi. Bu nedenle kendisine pişiren anlamına tabiha'da verildi. Umer ise abası içerisinde cizlemiş idi. Bu nedenle kendisine bu anlama gelen Cemaa denildi. Onların anneleri olan Leyla salına salına yürüyüp giderken oğlu İlyas ona böyle nereye gidiyorsun diye sormuş. Bunun üzerine ona da bu anlama Hindif denilmişti. Hindife ise bir türlü yürüyüş şeşididir. İbn İlyas Künyesi Ebu Amr'dır. Annesi Er-Rabbab er bin Cende bin Mead'dır. Ana bir kardeşi En-Nas'tır. Aylan diye bilinen odur. Ona aylan denilmesinin sebebi de aylan diye bilinen bir atının olmasıydı. Ona aylan denilmesinin bir başka sebebi ise aylan diye bilinen bir dağın eteğinde doğmuş olmasıydı. Başka görüşler de ileri sürülmüştü. İlyas vefat edince annesi Hindif onun için çok üzüldü. Öldüğü yerde hiç durmadı ve ölünceye kadar bir satının altına girmedi. Bu konuda o darbu mesele haline geldi. İlyas perşembe günü ölmüştü. Bu nedenle annesi her perşembe günü sabahtan akşama kadar ağlardı. İbn Mudar Annesi Sevde Bint Aktır, Ana baba bir kardeşi yaddır Rebiya ve Enmar isminde baba bir iki kardeşleri daha vardır. Bunların anneleri ise Cüruhüm'den Cedale bin Valan'dır. Anlatıldığına göre Nizar bin Maadın ölümü yaklaşınca çocuklarına vesiyette bulunup onlara şöyle demiş. Çocuklarım, kırmızı renkli deriden yapılmış olan şu çadırın ve benzeri diğer mallarım Mudar'ın, bunun üzerine ona Mudar el-Hamra adı verildi. Şu siyah kıl sadır ve benzeri diğer mallarım Rebya'nın, şu ayakları siyah beyaz olan koyunlar da iadındır. Bunun üzerine iad bir çeşit siyah, beyaz renkli ve çizik ayakları olan koyunları aldı. Nizar devamla, ''Şu miktar mallar ve bu divan Enmar'ındır. Onun üzerinde otursun.'' Enmar da kendisine isabet eden malları aldı. Şayet bu konuda herhangi bir müşkülünüz olursa ve paylaştırılmakla anlaşılmazlığa düşerseniz, zürhümlü ef'ayı bulunuz. Nitekim aralarında anlaşılmazlık düştü. Zürhümlü Eyfa'nın yanına gitmek üzere yola çıktılar. Yollarında gitmekte için mudar otlanmış bir sayırlık görür. Der ki bu sayırdan otlanmış olan devenin kesinlikle bir gözü kördür. Rebia göğüsü aynı zamanda tukurudur. yat kuyruğu kesiktir. Çes Enmar, üçmüş katmıştır dedi. Fazla bir yol almadan yolda kalmış bir adam görürler. Onlara devesini sorar. Mudar der ki senin bu devenin bir gözü kör müdür? Adam öyledir der. yat Kuyruğu kesik midir diye sorar. Adam evet der. Elmar, ürküp kasmış mıydı der. Adam ona da evet der. Bunun üzerine adam, bunlar gerçekten benim devimin nitelikleridir. Bana onun nerede olduğunu söyler misiniz? Devesini görmediklerine dair yemin ettiler. Fakat adam onları bırakmayıp şöyle dedi. Benim devemin nitelikleri aynı sizin dediğiniz gibi için sizleri nasıl bırakabilirim? Hep birlikte Necrana varıncaya kadar gittiler. Orada cürhümlü evfayı bulup ona misafir oldular. Devenin sahibi ona durumunu anlattı. Cürhümlü onlara sorar. Peki görmeden devesinin niteliklerini nasıl söyleyebildiniz? Munda dedi ki, ben sayrın bir tarafını otlanmış, bir tarafını dokunulmamış olduğunu gördüm. Bundan onun bir gözünün kör olduğunu anladım. Rebiya, ben onun ön ayaklarının birisini sağlam bir şekilde yere basmış olduğunu, ötekinin ise doğru düz düz iz bırakmamış olduğunu gördüm. Buradan onun göğsünün rahat olmadığını anladım dedi. Yat dedi ki onun pisiklerinin bir tarafta toplanmış olduğunu gördüğüm için kuyruğunun kesik olduğunu anladım. Şayet kuyruklu olsaydı pisiklerini dağıtırdı. Elmar da şöyle dedi. Ben onun ürçüp kasmış bir deve olduğunu şundan anladım. Otları sarılmış yerde otlamış, sonra onu bırakıp otu daha yaramaz ve daha az olan bir yerde gidip otlamış. Zürhümlü adama, ''Bunlar seveni, senin deveni görmemiş. Git deveni ara.'' dedi. Zürhümlü daha sonra onlara kim olduklarını sorar, ona kim olduklarını bildirdiler. Kendilerine ''Hoş geldiniz.'' diyerek, ''Ben sizlerin bu durumda olduğunuzu görüyorum. Bununla birlikte sizin bana ihtiyacınız söz konusu olabilir mi?'' diye sorduktan sonra onlara yemek getirilmesini ister. Beraber de yer, isterler. Sonra Mudar şöyle der. Bugün içtiğimiz şaraptan güzel şarap içmiş değilim. Ancak bunun meyvesi bir mezar üzerinde bitmiştir. Rebiya der ki, bugün yediğim etten daha güzel et yemiş değilim. Ancak bu hayvan köpek sütüyle beslenmiştir. İyad der ki, ben bugün gördüğümüz tepeye tırmanan adam gibi kimse görmedim. Ancak o Bilinen babasından başka birisinin çocuğudur. Elma der ki, bizim işimize yarayacak bundan daha faydalı bir söz görmedim. Zürhümlü söylenen bu sözleri işitince hayrete düştü ve hemen annesinin yanına giderek durumu sordu. Kadın ona çok büyük serveti olan birisinin karası olduğunu fakat bunun bir türlü çocuğu olmadığını, bu mülkün başkalarına gitmesini istemediği için başka birisiyle ilişki kurduğunu ve bunun sonucunda kendisine hamile kaldığını bildirdi. Sakiye de şarabın durumunu sordu. Ona şöyle dedi. Ben bu şarabı babanın kabri üzerine dikmiş olduğum bir hurma gazından yaptım. Soban'a da etin durumunu sordu. Soban ona bu et bir dişi çörpek tarafından emzirilmiş bir koyunun etidir dedi. Bu sefer Mudar'a soruldu. Sen şarabın böyle olduğunu nereden anladın? Mudar çünkü çok aşırı bir şekilde bir susuzluk bastı, dedi. Rabia'ya da sözlerinin neye dayanarak söylediğini sordu. O da bir şey söyledi. Bu sırada zürhümlü gelip onlara, bana durumunuzu anlatın, dedi. Onlar da durumlarını anlattılar. Zürhümlü aralarında şu şekilde hüküm verdi. Kırmızı salır, dinarlar ve develer, bunlar kırmızı idi. Mudarın, siyah kıl, salır ile siyah atlar, Rebya'nın ayakları siyah-beyaz olan koyunlar ile Küçük ayaklı koyunlar iadın, tarda ve dirhemler ise emmarındır. Mudar develere iç şarkı söyleyendir. Bunun sebebi de şu olmuştur. Bir sefer devesinden düşmüş ve eli kırılmıştı. O da ah elim, elim demeye başladı. Develer, develer meralarından etrafına toplamaya başladı. Eli iyileşip deveye binecek duruma gelince develere şarkı söylemeye başladı. Sesi de oldukça güzeldi. Değildiğine göre... Eli kırılan kendisi değil, kölesidir. Bunu görünce bağırmış, develer etrafında toplanmıştı. Böylece Mudar iç olarak develere şarkı söylemeyi izahat etti. Sonra gelenler de buna ilaveler yaptılar. Şarkıyı işitince kuyruklarını sallamaya başladılar. Anlamındaki iç darbe mesele o zaman o söyledi. Böylece bu daha sonra bir mesele olarak dillerde dolaşmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivet edilmiştir. Mudar ve Rabia'ya küfür etmeyin. Çünkü onların ikisi de Müslüman idi. İbn Nizar Künyesi Ebu İyad'dır denilmiştir. Ebu Rabia'dır da diyen vardır. Annesi Muane bin Zevşen bin Zülhüme bin Amr bin Zülhüm'dür. Anne baba bir kardeşleri Kanaz, Kan Salim, Cünde, Cunat, Cunad El Kahim Ubeyd el Rayban af Şek Kuza Mead'ın künyesi onun adı kullanılarak yapılıyordu. Yani Mead künyesiyle çağrıldığı zaman Ebu Nizar diye çağrılırdı. İbn Mead annesi Mehde bin El Lehim'dir. El Lehim El Lehim de denir. El Lehim bin Celhab bin Ceriz bin Tasım da denildi. Baba bir kardeşleri Erres Ak diye bilinen odur. Ak bin Erres de denilmiştir. Adem bin Addan, Aden'in sahibi Edin Eb'in ona nispet edilir ve Eb'in e, Eb'in ile Aden'in nesil devam etmiştir. Ud Ubey bin Adnan Dur Ez Eddahak ile el tanidir. Putna sarın savaş asması üzerine Adnan Yemen'e kaçmış, İrmiya ile Berhi ya da meaddı alıp Hardan'a götürmüşler ve orada bırakmışlardı. Savaş bitince onu tekrar Mecce'ye geri getirmişler. Fakat kardeşlerinin Yemen'e gitmiş olduklarını görmüştü. İbn Adnan Adnan'ın biri Nebet, diğeri de Amir adında olmak üzere iki kardeşi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebinde Miat bin Adnan'a kadar olan kısmında belirtmiş olduğum şeşriyle Nesep bilginlerinin görüşü ayrılığı yoktur. Bundan sonrasında ise çok büyük bir görüş ayrılığı içerisindedirler. Bu ayrılıktan bir sonuza varmayan imkan yoktur. Onların kimisi Adnan ile İsmail aleyhisselam arasında dört baba zikretmekte bir başkası kırk ayrı atanın adını belirtirler. İsimlerindeki ayrılıklar ise saylarında olan ihtilaftan daha çoktur. Durumun böyle olduğunu görünce bu konuya hiç girişmedim. Onlar arasında bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nesibine dair bir hadis rivayet eder ve bu hadise göre onun nesibinin Hazreti İsmail'e kadar götürürler. Fakat bu konudaki hadis sahih değildir. Fatımalar, Fatımalarla atikeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunda bulunan ve adı Fatıma olanlar Beş tanedir. Birisi kureşli, ikisi Kayslı, ikisi de Yemenlidir. Kureşli Fatıma, babası Abdullah bin Abdülmutalli annesi olan mahsumlu Fatıma bin Amr bin Ayiz bin İmran bin mahsumdur Kayslı içi Fatıma, birisi Amr bin Ayiz bin Fatıma bin Abdullah bin Rıza bin Rabia bin Zevheş bin Muaviye bin Bekir bin Hevazin'dir. Bunun da annesi Fatıma bin El-Haris bin Buhse bin Süleym bin Mansur'dur. Yemenli olan iki Fatma'ya gelince Kusay bin Kilab'ın annesi Fatma bin Sad bin Seyyar bin Ezdi Şenoye ile Hübey'in annesi Fatma bin Hüleyl bin Hübşiye bin Kab bin Selul'dur. Bu aynı zamanda Huzalı olup Kusay'ın tariyesi Fatma bin Nasr bin Af bin Amr bin Rabye bin Harise'dir. Atikelere gelince bunlar on iki tanedir. İki Kureyşli, biri Yahlut bin Ennadroğullarından, Üçü Süleymden, İçi Adeviye, Biri huzeyli İçisi Kuzalı, Biri Esedlidir. İki Kureşli Atike, Annesi Amine bin Vehbin annesi, Berre bin Abd el-Uzza bin Osman bin Abduddardır. Berre'nin annesi, Ummu Hübeyb bint Esed bin Abd el-Uzza'dır. Esed'in annesi, Rayta bin Kab bin Sad bin Tem'dir. Onun annesi, Umeyme bint Amir el Huzayyedir. Umeyme'nin annesi ise Atike bin Hilal bin Uhayt bin Daba bin El-Haris bin Fehim'dir. Hilal'ın annesi Hind bin Hilal bin Amir bin Sasa'dır. Uhayt bin tabba'nın annesi Atike bin Galip bin Fihir'dir. Atike'nin annesi ise Atike bint Yahud bin Ennadır bin nedir. Süleymi olanlar Haşim bin Abdümenaf'ın annesi Atike bin Mürre bin Hilal bin Fâlit bin Zevkan bin, Bühse bin, Süleym bin Mansur'dur. Diğeri Abdümenafın annesi Atike bin Hilal bin Faliz'dir. Üçüncüsü annesi tarafından dedesinin annesidir. O da Atike bin el Afkas bin Mürre bin Hilal'dır. Bazı ilim adamları Süleym'e mensup Atike'leri bu şekilde zikretmişler ve Abdümenafın annesi Atike'yi Mürre'nin kızı olarak göstermişlerdir. Fakat böyle bir şey yoktur. Sünçi Abdumerhabin annesi buzalı Kubay bin Huleildir. Bir başka il, ilim adamı da şöyle demiştir: Haşim'in annesi Atike bin Müredir. Müred bin Hilal'ın annesi de Atike bin Zabir bin Kunfuz bin Malik bin Af bin İmru'kays bin Busay bin Süremdir. Hilal bin Fali'nin annesi de Atike bin Usayy bin Kufak bin İmru'kaysdır. adevi olanlar. Babası Abdullah tarafındandır. Abdullah'ın annesi Fatıma bint Amr'dır. Fatıma'nın annesi Tahmer bint Abd Kussay'dır. Tahmer'in annesi Hind bin Abdullah bin El-Haris bin Vaila bin Ez-Zarib'dir. Hind'in annesi Zeynep bin Malik bin Nasır'a bint Kab el-Fehmiye'dir. Atike bin Amr bin Ez-Zarib bin Amr bin Abbat bin Bekir bin El-Haris, Advan bint Amr bin Kays Aylan'dır. Diğeri ise Malik bin Ennadır'ın annesi olan Atike'dir. İkrişe El-Hisan bin Advan diye de bilinir. Ezli Atike Ennadır bin Kinane'nin annesi Temim'in kız kardeşi Mure bin Uddun kızıdır. Onun annesi Dubaya bin Rabye bin Nizrağollarından Maviye'dir. Onun annesi Atike bin El-Ez bin El-Ghavs'dır. Bu Ezitli Atike Galip bin Fihir tarafından da annesidir. Şöyle ki, Galib'in annesi Leyla bin bin İlyas bin Mudar'dır. Bunun da annesi işte sözünü iş ettiğimiz bu Atike bin El-Ez'dir. Er Kuzeyli Atikey'e cerince bu Atike bin Sad bin Seyyel olup Abdullah bin Rizam'ın annesidir. Rizam, Amr bin Ayiz bin İmran bin Mahsum'un anne tarafından dedesidir. Amr ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi yani annesinin babasıdır. Kuzali Atike, Kab bin Luey'in annesi olan Maviye bin Elkayn bin Zesir bin şeylah bin Esed bin Vebre'dir. Onun da annesi Vahşiye bin Rabye bin Haram bin Dinna el-Uzriye'dir. Onun Vahşiye'nin de annesi Atike bin Reştan bin Kays bin Zuhine'dir. Esedli Atike, Kilab bin Mure'nin annesi Hint bin Sureir. Bin Salabe bin el Haris bin Malik bin Kilab'dır. Hind'in annesi ise Atike bin Dudan bin Esed bin Huzeym'dir.